16. lem'a. Bismillahirrahmanirrahim. İnni subhanallahu ve inni ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi tesbih etmesin. inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna ismi inna Mustafa'lar rahmetullahi aleyhim. Hüsre rahmetullahi aleyhim. Ve Efe'd rahmetullahi aleyhim. Bekir Bey rahmetullahi aleyhim. Rüşkü rahmetullahi aleyhim. Lütfüler rahmetullahi aleyhim. Hafız Ahmet rahmetullahi aleyhim. Şeyh Mustafa rahmetullahi aleyhim vesaire. Sizlere meraklı ve medar sual olmuş 4 küçük meseleyi malumat kabilinden muhtesar bir surette beyan etmek diye... kalbimde bir hatıra hissettim. Birincisi, kardeşlerimizden çapraz zade Abdullah Efendi gibi bazı adamlar ehli keşiften rivayeten bu geçen Ramazan'da ehl sünnet ve cemaat için bir fereç, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehli belayet ve keşif neden hilaf-ı haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de birden, sünahat tabilinden olarak verdiğim cevabın muhtesarı şudur. hadis şerifte varit olmuştur ki bazen bela nazil oluyor. Gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir. Şu hadisin sırrı gösteriyor ki mukadderat, bazı şeraitle vukâ gelirken geri kalır. Demek ahl keşfin keşfinin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyet bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmamasıyla o hadisede vukâ gelmiyor. Fakat o hadise, ecel muallak gibi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 ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. Çünkü mukadder imiş. Fakat şartı gelmeden o da yukarı gelmemiş. Evet Ramazan-ı Şerif'te bidaların retine ehl-i sünnet ve cemaatin ekseriyet ve halis duası bir şart ve bir sebebi Maalesef camilere Ramazan-ı Şerif'te bidalar girdiğinden duaların kabulüne set çekip tereç gelmedi. ki sabık hadisin sırrıyla Sadaka belayı ref eder. Ekseriyetin halis duası dahi terece umumi'yi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden kütahat da verilmedi. İkinci meraklı sual. Bu iki ay zantımda heyecanlı bir vaziyette siyasiye karşısında bana, hem alakalar olduğum çok kardeşlerime kavi bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lazımken, O vaziyete hiç ehemmiyet bir bilakis, beni tazik eden ehli i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zatlar hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler ki, sana işkence eden bu müddedi ve kısmen münafık, baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun? Verdiğim cevabın muhtasarı şudur ki, bu zamanda ehli i en mühim tehlikesi, Hem ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare eganesi nurdur. Nur göstermektir ki kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, dalebe çalınsa, o kafirler münafık derecesine iner. Münafık, kafirden daha fenadır. Demek topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır, nifafı inkılap eder. Hem nur hem topuz ikisini. Bu zamanda benim gibi bir aciz yapamaz. Onun için bütün kuvvetimle nura sarılmaya mecbur olduğundan siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lazım geliyor. Ama maddi cihadın muktezası ise o vazife şimdilik bizde değildir. Evet ahline göre kafirin veya mütevin tecavüzatına set çekmek için topuz lazımdır. Fakat iki elimiz var. Eğer yüz elimizde olsa ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok. Üçüncü meraklı sual. Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnevilerin bu hükümete ilişmesiyle, eskiden beri bu vatandaki hükümetin hakiki nokta istinadı ve kuvve-i manevilesinin olan hamiyet İslamiye'yi tehirş etmekle, şair-i İslamiye'nin bir derece ihyansına, ve bid'aların bir derece define medar olacağı halde neden şiddetle harf aleyhinde çıktın ve bu meselenin asayişle halletilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mülttedilerin hükûmetleri lehinde haraptar çıktın. Bu ise dolayısıyla bid'alara taraf girdiktir. Aynı biz terıç ve terah ve sürül ve fütunat isteriz. Fakat kafirlerin kılıcı değil Kafirlerin kılıçları başlarını yesin. Kılıçlarından gelen kayda lazım değil mi? Zaten o mütemerli eynebilerdir ki, münafıkları ehli imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Hem harp belası ise, hizmet-i Kur'aniyemize mühim bir zarardır. Bizim en tedakar ve en kıymetler kardeşlerimizin ekserisi 45'ten aşağı olduğundan. Harp vasıtasıyla, Vazifeyi, pusuyu Kur'an'ı bırakıp askere gitmeye mecbur olacaktılar. Benim param olsa 100 böyle kıymetli kardeşlerimin her birisini askerlikten kurtarmak için bedeni nakdiye bin lira kadar da olsa verirdim. Böyle güzel kıymetli kardeşlerimizin hizmeti Kur'an'ı nur bırakıp maddi cihat toplusuna el atmakta yüz bin lira kendi zararımızı hissediyordum. Hatta Zekai'nin bu iki sene askerliği belki bin lira kadar manevi paydasını kaybettirdi. Hayırlısı, Kadir-i Külli şey. bir dakikada bulutlarla dolmuş ceb havayı süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi bu zulümatlı ve rahatsız bulutları da izale edip hata-i şeriatı güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağasız verebilir.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 çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men ediyorsunuz. Bu suale karşı cevabın ve meali şudur ki, baştaki başların çoğu sarhoş okumaz, okusa da anlamaz, yanlış mana verip ilişir, ilişmemesi için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazım geliyor. Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tamah veyahut sufciyetiyle nuru inkar eder, Veya gözünü kapat. Onun için kardeşlerime de tavsiye edeyim ki, ihya etsinler. Naehinlerin eline hakikatleri vermesinler. Hem ahli dünyanın evhamını tahrip edecek işlerde bulunmasınlar. Karşıya ciddi bir meseleye vesile olabilecek bir latife. Dünkü gün sabahleyin bir dostumun damadı Mehmet yanıma geldi. Nasrurane, beşaretkarane dedi ki, Senin bir kitabını Isparta'da tab etmişler. Çoklar okuyorlar. Ben dedim. O yasak olan tab değil. Belki müstensihle bazı müshalar alınmış ki hükümet ona bir şey demez. Hem dedim. Satın bunu senin dostun olan iki münafaa söyleme. Onlar böyle bir şey arıyorlar ki bahane etsinler. İşte kardeşlerim. Bu adam kendinden bir dostunun damadıdır.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 Luhiye-i Şerife hakkındaki sual-i münasebetiyle diyorum ki, hadisçe sabittir ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Luhiye-i Saadetinden düşen saçların taneleri mahtuptur. 30-40 tane veya 50-60 tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde Luhiye-i saçları bulunması beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki, luhiye Saadet yalnız luhiye Şerif'in saçlarından ibaret değildir. Belki reis-i mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen sahabeler onurlu ve mübarek ve daimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar günlerdir. Şimdiki mevcuda müsabi gelebilirler. Yine o vakit hatırıma geldi ki acaba her camide bulunan sened-i sahih ile bu saç Hazreti Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki ona karşı ziyaret makbul olabilirsin Birden hatıra geldi ki, o saçların ziyareti vesiledir. Resulettem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı salavat getirmeye sebep ve bir hürmet ve Muhammed'e medadır. Vesilelik ciheti o şeyin zatına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için eğer bir saç hakiki olarak Nuhiye-i olmazsa, madem zahir hale göre öyle terakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor, ve hürmete, ve teveccühe, ve salavata vesile oluyor. Kat'i sanetle o saçın zatını teşhis ve talim lazım değildir. Yalnız aksine kat'i delil olmasın yeter. Çünkü telakkiyat-ı amm ve kabül-ü ümmet bir nevi süccet hükmüne geçer. Bazı ehl-i takva böyle işlerde ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de hususlu ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-yı hasen-i mev'in de dâhildir. Çünkü vesile-i salavatdır. Renfet Bey mektubunda diyor, bu mesele ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iptiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavere-i etkar suretinde mizansız müdahaseye alışsınlar. Bismihi Subhanehu. وَاُنْ مِنْ شَيْءٍ اِلّٰى اُسَبِّهُ بِهَمْدِ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَاَلٰى اِخْوَانِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُ O'nun adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Selam, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aziz Sıddık, senirken o kardeşlerin İbrahim, Şükrü, Hafız Bekir, Hafız Hüseyin, Hafız Recep efendiler. Hafız tebrik ile gönderdiğiniz üç meseleye mülhitler eskiden beri ilgiyi Birincisi, hatta ida balagmarg ve daha tağrabıki nihayet gün batısına vardı ve güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda durul gördü. Ayetin ifade ettiği zahir manasına göre. Güneşin hararetli ve çamurlu bir keşme suyunda grubu ettiğini görmüş diyor. İkincisi Sedbizül Parmey'in nerededir? Üçüncüsü ahir zamanda Hazreti İsa'nın Aleyhisselam geleceğine ve diccalı öldüreceğine dairdir. Bu soruların cevapları uzundur. Yalnız muhtasar bir işaretle deriz ki ayet-i Kur'an ile işlen bu üzerine ...ve zahir nazara göre umumun anlayacağı bir tarzda ifade ettiği için... ...çok defa teşbih ve temsil suretinde beyan ediyor. İşte... ...yani güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme gibi görünen... ...bahri Muhit-i Gardiyenin sahilinde veya volkanlı, alevli... ...dumanlı dağın gözünde gurur bekliğini Zülkarneyn görmüş. Yani zahir nazarda... Bahri موهیت غربین سواحلی در yazın چیبته حرارتی با اطرافش با تبخر اتی یک زمان بخار آن در بزرگین چشم هایی که در بخشی از موهیتی که در آن بخار آن در بزرگین چشم هایی که در بخشی از موهیتی که در آن بخار آن در بزرگین چشم yeni açılmış ateşli gözünde semanatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Evet Kur'an-ı Kerim'in mucizane belagat ifadesi bu cümle ile çok mesaili ders veriyor. Evvela Zülkane'nin malut tarafına seyahati, et, şiddet hararet zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin grup ağlamına ve volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekle Afrika'nın tamamı istilası gibi çok ibretli meselelere işaret eder. Malumdur ki, görünen hareket şems zahiridir ve küre arzın maddi hareketine delildir, onu haber veriyor. Hakikat-ı grup murad değildir, hem çeşme kesbihtir, uzaktan büyük bir deniz, küçük bir havuz gibi görünür, hararetten çıkan siz ve buharlar, ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça hem çeşme hem güneş hem göz manasında olan ayın kelimesi esrar-ı belâgatçe gayet manidar ve münasiktir. Haşiye fi aynin hamiyetindeki aynin tabiri esrar-ı belâgatçe latif bir manayı remzen ihbar ediyor. Şöyle ki sema yüzü güneş gözüyle Zeminin yüzündeki cemaal rahmeti seyirden sonra, zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azamet ilahiyi temashayı müteakip, o iki göz bir biri içine kapanırken ruh zemindeki gözleri kapıyor diye mucizane diye bir kelimle hatırlatıyor ve gözler vazifesine paydos işaretine işaret ediyor. Zülfikar nazarında uzaklık ciyetiyle öyle göründüğü gibi. arş-ı azamdan gelen ve ecram-i semaviyeye kumanda eden semavi kitab-ı Kur'an'ı, bir misafirhane-i Rahmaniye'de sıraç vazifesini gören musahhar güneşi, vahri muhik-i darbi gibi bir çeşme-i Rabbani'de gizleniyor demesi azametine ve uydiyetine yakışıyor ve mucizane üslubuyla denizi hararetli bir çeşme ve dumanlı bir göz gösterir ve semavi gözlere öyle görünür. en hasil. Bahri Muhit-i Garbiye çamurlu bir çeşme tabiri. Zülkarine'ne ismeten uzaklık noktasında o büyük denizi bir çeşme gibi görmüş. Kur'an'ın nazarı ise her şeye yakın olduğu cihetle. Zülkarine'nin danaat-ı gisnev'indeki nazarına göre bakamaz. Belki Kur'an semavata bakarak geldiğinden. Küre-i arzı kah bir meydan, kah bir saray, bazen bir beşik, bazen bir sayfa gibi gördüğünden sisli, buharlı, koca bahri, muhiti, atlas-ı bir çeşme tabir etmesi azamet ulviyetini gösteriyor. İkinci sualimiz Sede Zülkane nerededir? ve me'ecuc kimlerdir? En cevap Eskiden bu meseleye dair bir risale yazmıştım. O vaktin mülhitleri onunla mülzem olmuşlardı. Şimdilik hem o yanında yoktur, hem kubu hafızan tatil-ü eşan etmiş, yardım etmiyor. Hem 24. sözün 3. dalında bir nebze bu meseleden bahsedilmiş. Onun için bu meselenin yalnız iki 3 nüttesine gayet muhtesar bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, Ehl-i beyanına göre hem Zülkarneyn, Ulman'ın işaretiyle Yemen padişahlarından Zülyezen gibi, Zül kelimesiyle başlayan isimleri bulunduğundan bu Zülkarmeyn i̇skender Rumi değildir. Belki Yemen padişahlarından birisidir ki Hz. İbrahim'in zamanında bulunmuş ve Hz. Hızır'dan ders almış. İskender-i Rumi ise Milattan takriben 300 sene evvel gelmiş. Aristo'dan ders almış. Tarihi başeri muntazam surette 3000 seneye kadar gidiyor. Bu nafız ve kısa tarih nazarı Hz. İbrahim'in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafavari, ya mülkirame, ya gayet muhtesar biliyor. Bu Yemeni Zülkarmeyn, tefsirlerde eskiden beri İskender namıyla iştiharenin sebebi. Ya o Zülkarmeyn'in bir ismi İskender'dir ki, İskenderik'edir ve eski İskender'dir. Veyahut Ayat-ı Kur'an'ın zikrettiği hadisen ki ciz'iyeler, külli hadisatın usları olduğu cihetler, zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in müdür ve karane irşadatıyla, akvam-ı zalime ile minel-i mazlume ortasında hail ve dadlarların garetlerine mani olacak meşhur Siddetçi'nin binasını kurduğun gibi. İskender-i Rumi misilli, müteaddik cihandirler ve kuvvetli padişahlar maddi cihetinde, ve manevi, alem-i insaniyetin tadişahları olan bir kısım enbiya ve bazı attab dahi manevi ve irşadi ihtiyacında o zülkaneynin arkasında gidip, iktidar edip, mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında hasretleri, sonra dağlar başlarında kaleleri kurmuşlar. Haşiye, ruh-i zeminde, müdür-ü zamanla dağ şeklini almış, tanınmayacak bir surete gelmiş çok iyi setler vardır. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut ırşat ve tedbirleriyle tesis etmişler. Sonra şehirlerin etrafında surları ve ortalarında kaleleri ta son çare olan 42'lik topları ve kale-i gibi girip mahlukları yapmışlar. Hatta rüyü zeminin en meşhur sebebi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çin'i Kur'an nisanıyla ye'ecûr ve me'ecûcûn ve tabiri diyenler tarih nisanında Mançûr ve Moğol denilen ve âlem-i beşeriyeti kaç defa zîr eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve şarttan darbe kadar harap eden akvâm-ı ve garakkar milletlerin Türk ve Çin'deki akvâm tecavüzlerini duldurmak için O Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzun bir set yaptı. Ve o Atvam-ı Vahşiye'nin ve hücumlarına çok zaman mani olduğu gibi, Tafkas dağlarında, Derbent cihetinde yine çapulcu, Daretgir, Atvam-ı hücumunu durdurmak için, zülkarlı misal, eski İran padişahlarının hümmetiyle setler yapılmıştır. Bu nebiden çok setler var. Kur'an-ı Hakim, onun nevi-i beşerle konuştuğu için zahiren bir hadise-i zikredip, onun o hadiseye benzer hadisatı ihbar ederek konuşuyor. İşte bu noktayı nazardandır ki, sedde ve yecüc ve mevcuce dair rivayetler ve akval-i müfessirin ayrı ayrı gidiyor. Hem Kur'an-ı Hakim, münasebat-ı kelam bir hadiseden uzak bir hadiseye intikal eder, Bu münasebatı düşünmeyen zanneder ki iki hadisenin zamanları birbirine yakındır. İşte seddil harabiyetinden kıyametin kopmasını Kur'an'ın haber vermesi. kurbiyet zaman cihetiyle değil. Belki münasebatı kelamiyet cihetinde ikinlikte içindir. Yani bu set nasıl harab olacak öyle de dünya harab olacaktır. Hem nasıl ki fitri ve ilahi seddler olan dağlar metindir. Ancak Kıyametin kopmasıyla harap olurlar. Öyle de. Bu seddâhi dağ gibi metindir. Ancak dünyanın harap olmasıyla hak ile yeksan olabilir. İnkılabat-ı zaman tahribat yapsa da çoğu sağlam kalır demektir. Evet, Sedd-i Zülkâne'nin külliyetinden bir fardı olan Sedd-i Çiğni, yaşadığı halde daha meydanda duruyor. İnsanın eliyle zemin sayfasında yazılan mücessen, Metehje Maniylar tarihi kadimden uzun bir sıqr olarak okunuyor. Üçüncü sorumuz. Hazreti İsa aleyhisselam'ın Beddi'yi öldürmesi. Hem 1. mektupta hem 15. mektupta gayet muhtasar ve de kifayet bir cevap vardır. Bismillahi subhanahu ve in şey'in illa bi وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِ Aziz, fedakar, sıddık, vefadak kardeşlerim, Hoca Sabri ve Hafız Ali. Muayyyebat-ı Hamsa'ya dair, Sure-i Lokman'ın ahirindeki ayetin hakkında mühim sualiniz, gayet mühim bir cevap isterken, مَاكْتَ اَصُّكُ Şimdiki halet ruhiyem ve ahval-i maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki noktaya, gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualimizin meale gösteriyor ki ehl-i ilahat tarafından tenkiz suretinde muhalyebat-ı hamseden yağmurun gelmek vaktine ve rahm-ı maverdeki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki rasadhanelerde bir aletle yağmurun vakti nüzulü keşke Onu da Allah'tan başkası da diliyor. Hem zöntgen şuayla Rahm-ı maderdeki ceninin müzekker, müennes olduğu anlaşılıyor. Demek, muhayyabat-ı hamseye öptüla kabildir. El cevap. Yağmurun vakt ve muzulü bir kaideye merbut olmadığı için, doğrudan doğruya meşriyeti, fıssal ilahiyye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sırr hikmeti şudur ki, kainatta en mühim hakikat ve en kıymetler mahiyet, vücut, hayat, nur, rahmettir ki. Bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya. Kudret-i İlahiye ve meşiyeti kassay-ı İlahiye'ye bakar. Sair mahlukatta zahiri esbab, kudretin tasavrufatına perde oluyorlar. Ve mutluluk kanunlar ve faideler. Bir derece irade ve meşiyete hicap oluyor. Fakat vücut, hayat, nur ve rahmette o perdeler kullanmamıştır.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 eğer bir kaide dahilinde olsaydı, o kaideye güvenip, şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneşin tuluğunda ne kadar menfaatlar olduğu malumdur. Halbuki muhtarık bir kaideye tabi olduğundan, güneşin çıkması için dua edilmiyor ve çıkmasına dair şükür yapılmıyor ve ilmi beşeri, o kaidenin yoluyla yarın güneşin çıkacağını bildiği için gaitten sayılmıyor. Fakat yağmurun cüz'iyatı, bir kaideye tabi olmadığı için her vakit insanlar rica ve dua ile Bergam ilahiyeye iticaya mecbur oluyorlar. Ve ilmi beşeri vakti nazulünü tayin edemediği için sırr-ı rahmetten bir nimet-i hasa edip edebceğiye şüphe diyorlar İşte bu ayet. Bu noktayı nazardan yağmurun vakti nazulünü muhayyebat-ı hamsiye ediyor. Rusat halelerdeki alimle Bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek gaib bilmek değil. Belki gaibden çıkıp alem-i şehadete bu vaktinde bazı mukaddematına ıptılan suretinde bilmektir. Nasıl en hafif umur-u gaybiyye geldikte veya de veyahut, yakın olduktan sonra hissi kabbel vuku'un bilmek değil, bilinir. O gayb bilmek değil. Belki o mevcudu veya mukarrib-ül vücudu bilmektir. Hatta ben kendi asabımda bir hassasiyet cihetiyle 24 saat evvel gelecek yağmuru bazen hissediyorum. Demek yağmurun mukaddematı mebadileri var. O mebadiler rütubet mev'inden kendini gösteriyor, arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal aynen kaide gibi ilm-i beşerin çıkıp daha şahadete girmeyen umura, rusule bir vesile olur.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 Çünkü ayet, yalnız zükuret ve önünsek keyfiyetine değil, belki o çocuğun acıp istidadı hususisi ve istikbalde vereceği vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatiyesinin mebadileri, hatta simasındaki gayet acıp olan sikke-i samediyet ki, çocuğun o tarzda bilinmesi il-muallamul huyuda mahsustur. Yüz bin röntgen misal, fikri beşeri birleşse, Yine o çocuğun, onun akra beşeriyeye karşı birer alamet harikası bulunan yalnız hakiki simay ve çiyesini Nerede kaldı ki simay ve çiyesinden yüz defa daha harika olan istidadındaki simay manevi'yi keşfedebilsin. Başta dedik ki, vücut daha hayat ve rahmet bu kainatta en mühim hakikatlardır ve en mühim makam onlarındır. İşte onun için. O cani-i hakikat-ı hayatiyye, bütün incelikleriyle ve dekaitiyle irade-i hassaya ve rahmet-i hassaya ve meşriyet-i hassaya bakmalarının bir sırrı şudur ki, hayat bütün cihazatıyla şükür ve ubudiyet ve tesbihi menşe ve medarı olduğundandır ki, irade-i hassaya hıcab olan yekmesaklık ve kaidelik ve rahmet hassaya perde olan vesait-i konulmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahm-ı mâdevdeki çocukların sima-yı maddi ve manevilerinde iki cidresi var. Birisi vahdetini ve ahadiyetini ve samebiyetini gösterir ki o çocuk azay-ı esaside ve cihazat-ı insaniyenin elvaında, saib insanlarla muvaffuk ve mutabık olduğu cihetle Halid ve Sani'in vahdetine şehadet ediyor. O cemir bu lisanla bağırıyor ki bana bu sima ve azayı veren kim ise bütün esasat-ı azada bana benzeyen bütün insanların saniye dahi odur. Ve hem bütün zihayatın saniye odur. İşte rahm-ı maderdeki ceminin bu lisanı gaybî değil kaideye ve okturada ve neviyete tabi olduğu için malumluğu bilinebilir. Âl-i şahadetten âleme gayba girmiş bir daldır ve bir değildir. İkinci cihaz Sima-yı istidadi hususiyyesi ve sima-yı veçiye-i şahsiyesi risanıyla, saniyenin ihtiyarını, iradesini ve meşriyetini ve rahmet-i hassasını ve hiçbir kayıt altında olmadığını bağırık gösteriyor. Fakat bu lisan, gayb-ül garptan geliyor. İlme-ezeli'den başkası, kable-l-vücut bunu göremiyor ve ihata edemiyor. Rahm-ı maderde iken bu simanın binde bir cihazatı, görünmekte bilinmiyor. En hasıl. Cemil-i Sima ve Sima-i hem delil-i vaktaniyet var hem ihtiyar ve irade-i ilahiyenin ücreti vardır. Eğer cenab muvaffak etse, Muhayyabat-ı Hamsa'ya dair bazı müpteler yazılacaktır. Şimdilik bundan fazla vaktin ve halim müsaade etmedi. Fatime veriyorum. Elbaki ve Elbaki Said Musi. سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakimsin. بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَإِلْمِ شَيْءٍ إِلَّا إِسَبِّهُ بِهَمْدِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى إِحْرَانِكُ Ve rahmetullah ve berekatuhu. Aziz Sıddık Meraklı kardeşim Rafet Bey. Mektubunda letaif-i ashariye sual ediyorsun. Şimdi tarikatı ders vermek zamanında olmadığından tarihi nakil-i merak ettilerinin letaif-i ashariye dair eserleri var. Şimdilik vazifemiz ise istihrac-ı esrar olduğundan mevcut mesaili nakil değildir. Gücenme. Tafsir et veremiyorum. Yalnız bu kadar derim ki Letaif-i Aşere İmam-ı Rabbani kalp, ruh, sırf, hafif, ahba insanda Anasır-ı Erba'nın her bir unsurdan o unsura münasip bir latife-i insaniye tabir ederek seyr-i sülükte her mertebede bir latifenin terakkiyatı ve ahvalinden icmalen bahsetmiştir. Ben kendimce görüyorum ki insanın mahiyet-i Ve istidab-ı hayat ilgesinde çok letaif var. Onlardan on tanesi iştihar etmiş. Hatta ükema ve ulema-i zahiri dahi o letaif-i aşerenin pencereleri veyahut numuneleri olan havas-ı hamsi-i zahiri, havas-ı hamsi-i batına diye o letaif-i aşereyi başka bir surette hikmetlerine esas tutmuşlar. Hatta adam da havas beyninde ta'rif eküş olan insanın letaif-i aşeresi ehli tarikin letaif-i aşeresiyle münasebetlidir. Mesela vicdan, asab, kiz, akıl, heva, kuvvet-i şehriyye, kuvvet-i edebiyye gibi letaif-i kalp, ruh istir'a ila geldi ise letaif-i aşeri başka bir surette gösterir. Daha bu letaiften başka saika, şaika ve his-i kabl gibi çok letaif var. Bu meseleye dair hakikat yazılsa çok uzun olur. Vaktim de kısa olduğundan kısa kesmeye mecbur oldum. Senin ikinci sualin olan Manay ismi ile Manay harfiyenin bahsi ise İlmi Nahav'in umum kitapları başlarında o mesele izah edildiği gibi İlmi Hakikat'ın sözler ve mektuplar namındaki misalelerinde temsilatla kafi beyanat vardır. Senin gibi zeki ve müdakkif bir zata karşı fazla inzahat fazla oluyor. Sen aynaya baksan, eğer aynayı şişe için bakarsan şişeyi kasten görürsün. İçinde re'fete tebe'i, dolayısıyla nazar ilişir. Eğer maksat mübarek simanıza bakmak için aynaya baktın, sevimli re'fete kasten görürsün. فَتَبَارِكَ Allahu اَحْسَنُ مُنْ حَالَف۪ينَ yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah'ın şanı ne yücedir dersin. Ayna şişesi tebe'i, dolayısıyla nazarın ilişir. İşte birinci surette ayna şişesi mana ismidir. Re'etet, manayı harfi oluyor. İkinci surette ayna şişesi manayı i harfidir. Yani kendi için ona bakılmıyor. Başka mana için bakılır ki akistir. Akis, mana-i ismidir. Yani delle ala manen fî nefsihi. Manası kendi içindedir ve kendine işaret eder. Olan tarifi isme bir cihette dahildir. Ve aynı ise delle ala manen fî gayrihi. Pek başına bir manası yoktur. Ancak başkasının manasını gösterir. Olan harfin tarihine masadak olur. Kainat nazarı Kur'anî ile bütün mevcudatı huruftur. Manay harfiyle başkasının manasını ifade ediyorlar. Yani esmasını, sıfatını bildiriyorlar. Ruhsuz felsefe ekseriye manay de bakıyor. Tabiat bataklığına saplanıyor, her neyse. Şimdi çok konuşmaya vaktim yoktur. Hatta Führüsten'in en kolay, en mühim, en ahir parçasını dahi yazamıyorum. Senin ders arkadaşların bilhassa Hüsrev, Bekir, Rüştü, Lütfü, Şeyh Mustafa, Hafız Ahmet, Sezai, Mehmetler, Hocalara selam ve mübarek hanemde mübarek masumlara dua ediyorum. Elbaki, Hüvelbaki, Kardeşimiz Sayın Mesut.